Osmanlı yayın bir sunar Osmanlı tarihi İkinci Selim Üçüncü Murat Üçüncü Mehmet Birinci Ahmet dedilleri Eser Abdülkadir Dedeoğlu Senaryo Mehmet Gümüşçaylı Yöneten Hüseyin Avnioğlu İstanbul'un ben, şan, şeref ve ihtişamım, tarihin altın kızıyım. 470 sene başkent oldum Osmanlı'ya. Bir cihan imparatorluğunun kalbi oldum. Büyük Cihangir, muhteşem Süleyman'la 46 yıl birlikte yaşadım. Bütün kalabuçlarından gözyaşlarının döküldüğünü gördüm onun ölümünü. Sonra Büyük Cihangir'in oğlu, Sarı Selim hükümdar oldu. Ne büyük sorumluluktur. Bu ne ağır yüktür. Osmanlı tahtı demek, cihanın yarısına hükmetmek demek. Keşke Sultan babama ömrü kadar daha ömür verseydin ya Rabbi. Atas okyanusu ile Sumatra, Rus ile büyük sahra arasındaki ülkeler, milletler, halklar, krallar, hanlar, prensler bu kadar insanın hakkını korumak. Bu kadar insana adaletle hükmetmek. Ne zor bir görevdir bu yüce Allah'ım. Güç ver ya Rabbi. Kuvvet ver. Aleme İslam'ın bu aciz kulunu utandırma ya Rabbi. Hay bire Süleyman'ım, hay bire Serdar'ım, Sultan'ım, Padişah'ım, ey güzel Allah'ım. Onun yerine beni ağlaydı. Benim ömrümü ona veriydi. Ey güzel Allah'ım. Sultan Allah öldüğünden beri divane gezer. Bir anı geçmez ki Sultan'ı anmasın. Ee, kolay değildir sultanın öldüğünü kabul etmek ya, ya. Biz ki orduyu Hümeayun'a gireli on yıl oldu Sadece on yıl beraber olmamıza rağmen sultanın öldüğünü kabul etmek bize bile zor gelir ah, Ya o ne yapsın? Doğru dersin doğru dersin Adi çavuş tam kırk altı yıl sultanla beraber olmuş Bütün seferlerine katılmış sultanın On üç büyük seferi Hümeayun'un hepsinde bulunmuş Sultanla omuz omuza çarpıştığı zamanlar olmuş. Bu kadar beraberlikten sonra kolay unutulur mu sultan? Ya. Doğru doğru. Ey biret sultanım. Selim Han padişah olmuş derler. Memlekette dirliği düzeni sağlamış derler. İstemem bire istemem. Dirlikte istemem. Düzende istemem. Sultan Selim Kıbrıs çık adasını sefere çıkacakmış derler. Hazırlatmış bütün donanmayı himayını. Çıkmam sefere. Ben Sultan Süleyman'ın türbedar olur beklerim. İsteyen gitsin. sin. sefer yolları. yolu. Hayret Süleyman ha. Ay! Sultanım, bütün devlet ricali hazır. Divanda meselenin görüşülmesi için sizi beklerler. gelirim paşa. Sultan babamın ruhu için Kur'an-ı Kerim okumaktayım. Allah kabul etsin sultanım. Amin. Lala sadece sultan babam için değil, bütün ecdadımız atarım okuduğum Allah kelam. Doğrusu da budur sultanım. Hadi yürüyelim Lala. Devlet ricalini bekletmek uygun düşmez bize. Oturun paşalar Devletiniz daim olsun Allah, Allah razı olsun, Allah Sultan, Allah razı olsun Paşalar Bilirsiniz ki şu Kıbrısçık adasının Korsanları artık fazla olur Elçimizin yolunu kesip Gemisini talan etmeleri Bardağa taşıran son damla olur Artık fetih elzemdir Hakkınız var sultanım Sultanım birkaç sözle Ben söylemek isterim Söyle soğuklu paşa Söyle Koca vezir olarak söz senindir gayrı. Böyle küçük bir adanın fethi çok zamanımızı alır sultanım. Sonra bize pek fazla bir şey kazandırmaz. Üstelik 40 bin düka altın vergilerini her yıl muntazaman öderler. Sözlerinde haksız değilsin Sokoldu. Lakin billur kasede dahi olsa şerbetin içindeki sinek mide bulandırır. Bu korsanlara haddini bildirmek gerekir. Yeter ki siz ferman buyurun sultanım. Koca vezirimiz de bilir ki o adada üstlenen Venedik korsanları ticaret gemilerimizi rahatsız ederler. Ve dahi mübarek topraklara hacca giden ümmeti Muhammed'i. Fakat çok çetrefildir bu iş, çok. Çok zamanımızı alır. Başka gaileler var önümüzde. Nedir bu gaileler paşa? Sultanım siz dahi bilirsiniz ki İspanyol kafiri Endülüs Müslümanlarına ekmediğini bırakmaz. Ayrıca Süveyş'e bir kanal açmak gerek. Deniz ticaretimiz her geçen gün azalır. Atsız değilsin paşa. Fakat bu işleri sıraya koymak konusunda anlaşamayız. Alamam kafiri ve İran'la sulh yaptığımız şu günler Kıbrıs seferi için bulunmaz fırsattır. Sultanım Kıbrıs bizim elimizin altındadır. İstediğimiz zaman orasını fethederiz. Lakin uzak denizler kafirler tarafından paylaşılır. Bizim dahi oralara uzanmamız gerekir. Çok olmadı paşa. İki yıl önce Özdemiroğlu Osman Paşa Yemen'i baştan sona fethetti. Yemen Hint'ten yakın değildir ya. Oralara da gücümüz yeter Allah'ın izniyle. Ona zerre kadar şüphemiz yok sultanım. Öyleyse ne diye diretirsin Sokollu? Sen ne dersin Lala Mustafa Paşa? Kıbrıs'ın fethi gerekir derim sultanım. Ya. Yeah. Fermanımızdır. Allah'ın izniyle Kıbrıs'cık fetholuna. Lala Mustafa Paşa'nın serdarlığında hareket eden donanma... 1 Temmuz 1570 yılında Limasol'u fethetti. Ardından Lefkoşe ve Magosa fethedildi. Fetih 15 Eylül 1571'de tamamlandı. Kıbrıs'ın fethi Akdeniz'deki Türk hakimiyetini perçinleyen bir hareketti. Bunun üzerine Roma'da Papa'nın başkanlığında bütün Avrupa devletleri Mukaddes İttifak imzaladılar. Kıbrıs'ı geri almak için 300 gemiden oluşan Haçlı donanması Akdeniz'e açıldı. Bu donanma Türk donanmasıyla İnebahtı'da karşılaştı ve Osmanlı İmparatorluğu 270 yıllık tarihinde ilk büyük en ilgisini aldı. Nasıl olur paşa? Donanmayı humayun yenildi ne demek paşa Bu ne rezalettir Kim verecek bunun hesabını paşa Sultanım bizim de Sizinki kadar eziktir İçimizi kan götürür Peki savaş emrini kim verdi paşa Zade Ali paşa Kulunuzu vermiş padişahım Fakat ona da emri veren Benim Küffarın donanmasını nerede görürseniz Varın tutuşun dedim Bu ne cüret paşa Kes kaybol paşa. Kes kaybol sabrımı taşırma. Uluç Ali Paşa geldi sultanım. Huzura alın mıyı bekler. Tez alın huzura. Daha ne bekletirsiniz. Günlerdir gözümüz uyku girmez. Donanmayı hümayon nasıl yenilmiş öğrenelim. Gel paşa gel. Gel gözümüz uyku tutmaz oldu. Ecdadımız bizden hesap. Sor. Donanmamız nasıl yenilir paşa? Yenilginin sorumlusu bizleriz sultanım. Önce Allah'ın sonra ümmeti Muhammed'in ve sizlerin affınıza sığınırız. Bizler affedip paşa. Siz dua edin Allah affetsin. Anlat şimdi paşa anlat. Gerçek sorumlu kimdir? Bilirim ki sen yenilgi içinde bir zafer kazandın. Emrindeki altmış gemiyle düşman armadasını yarıp çıktın. Ya ötekiler? Ötekiler de kahramanca savaştılar. Ne var ki mukadder olanın önüne geçilmez. Fakat savaşa tutuşmak hataydı. Ne kadar söyledimse de Kaptanı Derya Mehzinzade Ali Paşa'yı savaştan vazgeçiremedi. Sebep nedir ki? Neden vazgeçmedi Ali Paşa savaştan? Bilmez miydi askerin durumu? Bilirdi sultanım. Asker sıla izni için donanmadan ayrıldı. Her geminin eksiği var dedik. Ayrıca altı ay deryada dolaşan gemiler bakım ister. Bu gemilerle savaşa tutuşulmayacağını defalarca söyledik. Durum böyleyken Ali Paşa'nın ısrarı nedendir? Sultanım, Ali Paşa haklıydı belki. Nasıl haklıydı paşa? Ben Padişahı Cihan Hazretlerinin donanmasına kaçtığı namın koman dedi. Savaşa bu sözden sonra karar verildi. Bire bu ne gaflettir paşa? Kahramanlık ve cesaret akılla birleşirse kıymet kazanır. Bire böyle iş mi olur paşa? Şimdi daha mı iyi oldu? Vatan, millet ve din uğruna savaşta hile bile mübah kılınmışken kuru kuruya cesaretle düşmana paça kaptırmak, Akdeniz'de donanma yaktırmak doğru mudur paşa? Bunlara bilmez mi Ali Paşa? Savaş halidir sultanım. Akıl baştan savulur bazen savaşta. Evet. Evet. Haksız da değilsin paşa. Peki sen nasıl kurtuldun paşa Sultanım biz deryaları Barbaros Hayreddin'in yanında Tanıdık Biliriz ki gemilerde kara askeri Varsa ve savaşa tutuşulacaksa Donanma Engine çekilir Eğer kıyıya yakın durulursa Manevra kabiliyeti azalır Gemiye bir top güllesi Değdiğinde kara askeri Gemi battı sanır Batmayan gemiyi Karaya zorlar Hatta kıyıya vurdurur. Ben emrimdeki gemileri engine çektim. Onlar kıyı boyunu tuttular. Güzel paşa, güzel. Padişahın donanmayı hümayunla savaşa çıkması adetten değildir. Denizlerde savaşa çıkmadık ama yapılması gerekeni biliriz paşa. Deniz savaşı enginde ol. Bunu şehzadeliğimiz sırasında aldığımız eğitimde öğrenmiştik. Ben de büyük denizci Barbaros'tan öğrendim sultanım. Deryalar denizciye nankörlük etmez. Düşman gördüğünüzde sürün donanmanızı engin ederdi. Paşa şimdi yapılması gereken nedir? Bunları derhal koca vezir Sokullu'ya bildir. Emredersiniz sultanım. Evet paşa Donanmanın inşası hakkındaki Görüşleriniz nelerdir Zaman hızla geçer gider Deryaların boş kalması iyilik getirmez bize Bu sebepten donanmanın En kısa zamanda deryaya inmesi Gerekir Bu zaman ne kadardır paşa En fazla bir yıl Yoksa Venedik korsanı Akdeniz kıyısındaki Müslümanlara Etmediğini bırakmaz Akdeniz ...onlara bırakılamaz. Akdeniz'i kimseye bırakmayız paşa. Sen yeter ki isteğini söyle. İsteğimiz 200 yeni harp gemisidir. Bunun yapılması da çok küçüktür. Yanarım Akdeniz'e sokuldu paşa, yanarım. Kalbini serin tut paşa. Bu devlet öyle bir devlettir ki... İsterse bütün gemilerinin demirlerini gümüşten, yelkenlerini atlastan, halatlarını ibrişimden yapar. Donanma istediğiniz zaman Akdeniz'e inecektir paşa. Bu inanılmaz iş bir kış içinde gerçekleşti. Baharda Türk donanması, İnebahtı'dan önceki mevcudundan daha kuvvetli olarak Akdeniz'e açıldı. Sokollu Mehmet Paşa, Venedik elçisine, Biz Kıbrıs'ı almakla sizin kolunuzu kestik. Sizse İnebahtı'da donanmamızı yakmakla bizim sakalımızı tıraş ettiniz. Tıraş edilen sakal daha gür çıkar. Ama kesilen kol yerine gelmez. Diyerek... Akdeniz'deki Türk hakimiyetini bir kez daha vurguluyordu. Bu dönemde gerçekleştirilmesi düşünülen Süveyş kanalının açılmasıyla Don ve Volga nehirlerinin bir kanalla birleştirilmesi projeleri yapılamadı. Türk mimarisinin büyük bir şaheseri olan Edirne Selimiye Camii Sultan II. Selim Han'ın emriyle inşa edildi. Ve Kanuni'nin oğlu II. Selim 15 Aralık 1574 tarihinde vefat etti. Tarihler 2. Selim Han için bir camii, bir de beyti kaldı diye söz eder. Ki Selimiye Camii kadar güzel denilen beyti şudur. Biz bülbülü muhrik temiş şekfayı firakız. Ateş kesilir geçse sabah gülşerimizden. İstanbul'um ben. 12. Osmanlı Padişahı olarak tahta çıkan 3. Murat'la 20 yıl birlikte oldum. İçte imar, dışta fütühatın devam ettiği günlerde bugünler. Şevketli Padişahım Saltanatınız dördüncü yılına erişti. Şan ve şöhretinize bütün dünya boyunuydu. Venedik, Avusturya ve İran barış antlaşmalarını yenilediler. Gücünüz ulu atalarınızdan... Aşağı değildir öyle mi paşa? Öyledir sultanım. Öyle değil sokulu öyle değil. Ulu atalarımın gücü kendilerindendi. Fakat benim gücüm onlardan geliyor. Bunu biliyorum paşa. Barış antlaşmaları onların bıraktığı güçlü ve başa eğilmez ordunun korkusundan yenilendi Fakat sultanım... Fakatı mı? yok paşa Bu kadar büyük bir devlete padişah olmak gururdan başımı döndürdü Saraydan dışarı çıkmaz oldum Halk ne yapar ne eder Halkın dirliği düzeni yerindedir sultanım Padişah sen misin yoksa ben miyim paşa Elbette sizsiniz sultanım Öyleyse Allah benden hesap sormaz mı paşa Devri döneminde kulların nicedir Hallerini bildin mi Yoksulun muhtacın mazlumun yanında bulundun mu demez mi paşa Gayrı tahmülüm yoktur sarayda ve haremde oturmaya Bunu böyle bilesin paşa Sultanım müsaade buyurursanız birkaç sözde ben söylemek isterim Söyle paşa müsaade vardır Lakin haddini bilmen gerektiğini unutma Kadişahım, sözün büyüklüğünü ve ululuğunu biliriz. Söyleyeceklerimizi de ona göre söylemek isteriz. Bilirsiniz ki büyük babanız Kanuni Sultan Süleyman Han'dan bu yana divanda vezirlik ederiz ve varlığımızı Türk İslam varlığına adamışız. Devlet ve milletten başka hiçbir hesabımız yoktur. Bilesiniz ki bizim hesap tuttuğumuzu söyleyenler hesap içindedir. Başımıza fesat dolamak isterler Ömrümüz oldukça hizmete talibiz Ve yine bilesiniz ki başımız bu devletin uğruna adanmıştır Emriniz ola bunu bütün cihan bile Buyruğunuza boynumuz kıldan incedir Fakat Allah bunun da hesabını sorar Paşa sözlerin yüreğime su serpti Yapanlar yaptığıyla kalmaz elbet bu dünyanın öte dünyası var. Varılır bir gün ruzi mahşere ve cümle günah bir bir döküdür. Şimdi var git paşa. Gönlümle baş başa kalmak isterim. Gönlünüzü hoş tutun sultanım. Bilesiniz ki devletin direği sizsiniz. Biz sadece söyleneni yapmakla yükümlüyüz. Allah devletinizi daim etsin. Cümlemizin paşa. Var git şimdi bak işlerine. Sen de gönlünü hoş tut. Bütün vezirlere haber salınsın sultan divanının toplanmasını ister. Emredersiniz paşam. Şahin ne kadar iyi beslenirse o kadar yükseğe uçar. Devlet de ne kadar iyi idare edilirse o kadar yükselir. Bunu bilmez mi sanırlar bizi? Rüşvet ve kayırmanın devletin en büyük düşmanı olduğunu bilmez mi sanırlar bizi? Yüce Allah'ım, kullarının şerrinden sadece ve sadece sana sığınırım. Paşalar, beyler, ağalar, devlet Allah'ın bizlere bir emanetidir. Dinimizin gereği olarak emanete hıyanet edilmez. Hepimiz bunun şuurundayız. Bundan şüphem yok ki sizleri buraya topladım. Bir yıl önce yine divanda yaptığımız toplantıda Lehistan meselesini konuşmuş ve düşünmüş olduğumuz kişiyi bir beratla krallığa atamıştık. Hedefimiz batıya yürümek, İslam dinini götürebileceğimiz son küffar diyarına kadar götürmektir. Fakat ileri gitmenin şartları vardır. Doğru, Bu şartların başında da... Evet Sokollu, devam et. Bunların başında da... Ee, birincisi devletin iç güvenliğini, ikincisi ise ileri giderken ardını sağlama almak gelir. Doğru dersin Sokollu. Şimdi bildiniz mi meseleyi? Yine İran meselesi. Şah Tahmaskın ölümünden sonra karıştı yine İran. Yavuz Sultan Selim'den bu yana sürer gider bu mesele. Evet paşalar doğru bildiniz. Yine İran meselesi. Dağistan ve Şirvan Müslümanları himayemizi isterler. Önü alınmaz İran askeri bu ülkeleri talan eden. Gürcü Kralı David dahi ister himayemizi. O zaman mesele ciddidir. Bir an önce müdahale edilmesi gerekir. Biz dahi böyle düşünürüz Lala. Bir an önce ordunun hazırlıklara başlaması gerekir. Osmanlı ordusu savaşa her zaman hazırdır sultanım. Yoksa kolay olmaz bu kadar mülkte hüküm yürütmek. Her an her tarafa ordu çıkartmaya hazırız. Gerekirse cihanın her yanına asker gönderecek gücümüz vardır. Olması gereken de budur Sokollu. Bunu sen bizden daha iyi bilirsin. Şimdi... İran'a haddini bildirmek gerektir derim ben. Biz dahi katılırız söylediğinize sultanım. Evet kararımız böyledir. Lakin bir mesele daha vardır. Söyle Sokoğlu nedir mesele? Türk denizcileri Gayrı Hazar denizinde de yerken açmalıdır. Yoksa doğu hakimiyeti sonuna kadar eksik kalır. Evet bu konuyu düşünmek gerek paşa. Divana danışmak gerek. O ki burada meşveret için toplanmışız. Enine boyuna düşünülmeli bu konu Hazar denizinde nam olsun diye yelken açılmaz Osmanlı'nın namı ve şanı zaten dünyayı tutmuştur Lala Mustafa Paşa Biz ki Akdeniz'den okyanusa açılmışız Hazar denizinin namına ne gerek duyacağız Fakat mesele nam ve şan meselesi değildir Öyleyse nedir Sokoglu? Hazarda bulunacak bir donanma İran'ı sürekli tehdit eder Onlar donanmayla uğraşırken biz yine batı yollarına düşeriz Doğru dersin paşa. Ferman sendedir gayrı. Biz rıza verdik. Şimdi sefere çıkacak ordudan zafer haberlerini beklemek düşer bize. Ordunun serdarı da sensin Lala. Yüzümüzü kara çıkarmayasın. Allah'ın inayetiyle vazifemize sarıları sultanım. Emriniz başımız üzerindedir. Öyleyse duymak isteriz Mehter'in gümbürtüsünü. Ordu Lala Mustafa Paşa'nın serdarlığında Allahu Ekber dağlarını aşarak göle üzerinden Ardahan'a vardı. Bu sefer tarihlere Şirvan ve Gürcistan seferi olarak geçti. 1578 yılının Ağustos ayında Türkler Akdeniz'de hakimiyet alanlarından biri olan Fas'ta, Portekizlilere karşı Vadi Seyil zaferini, Şirvan ve Gürcistan üzerine yürüyen orduysa, 9 Ağustos 1578'de İranlılara karşı Çıldır zaferini kazandı. 10 Ağustos'ta Kale ve Mahmud Han Beyliği fethediliyor, 24 Ağustos'ta Tiflis'e giriliyor ve Karti Krallığına son veriliyordu. 9 Eylül'de koyun geçidi zaferini kazanan ordu, 12 Eylül'de Ereş kalasını fethetti. 1578 yılı oldukça hareketli geçti. Zafer haberleri memleketin bir ucundan bir ucuna günlerce konuşuldu. Ordunun soldarı Lala Mustafa Paşa olmasına rağmen, bu zaferlerde ünlü bir Türk kumandanının adı öne çıkıyordu. Öldüğü zaman bütün İran'ın adı Yaman öldü, ...diye bayram ettiği... ...Özdemiroğlu Osman Paşa... ...Özdemiroğlu Osman Paşa... ...doğunun altını üstüne getirdi... ...gayrı kimse huzur ve güveni bozamaz oralarda... ...fakat padişahım kolay mı oldu bu... ...sefer başladığında... ...sene 1578'di... 1584 yılı oldu hala savaş tutar Özdemiroğlu paşanız Doğru dersin paşa Savaş meclisinde kimler vardı Karar verdiler savaş ama bir çoğu zaferleri tam anlamıyla göremedi Bunların başında da koca vezir Sokollu gelir Ordu sefere çıktıktan bir yıl sonra şehit oldu Allah rahmet eylesin sultanım Hepsi de varlıklarını din ve devlet uğruna harcamışlardı Devlet can ister, kan ister, dirayet ister paşa. Biz bunu nesillerden beri biliriz. Yoksa üç kıtada at oynatmak kolay mı olur? Kolay değildir elbette sultanım. Devletimizin sınırları gün be gün daha da büyür. İstanbul'dan Nemçe'ye üç günde haber ulaşır ve gereği yapılır. Yine İstanbul'dan Kafkasya'ya iki günde emirleriniz ulaşır. Evet paşa öyledir. Şimdi... Son gelen habere göre Özdemiroğlu Osman Paşa'mız İstanbul yoluna düşmüştür. Bize zaferler kazandıran bu büyük komutanı karşılamak için gerekli hazırlıklar yapıldı mı paşa? Emirleriniz harfiyen yerine getirildi sultanım. Bütün ahali oğlunu konuşur ve onun yolunu bekler. Ben dahi öyleyimdir paşa. Gözlerinden öpmek isterim Özdemiroğlu Osman Paşa'yı. Paşa, hoş geldin, safalar getirdin. Zafer haberleriniz geldikçe göğsümüz kabardı. Gönlümüzü şad ettiniz. Hoş bulduk Sultan'ım. Size zaferler hediye etmek boynumuzun borcudur. Biz sadece vazifemizi yaptık. Paşa, bütün zaferleri teferruatıyla dinlemek isterim. Ferman padişahımındır. Öyleyse Yalı Köşkü'ne doğru yollanalım. hele paşa seni dinlerim gaza meydanlarında zorlu günler geçirdik padişahım gün olduğu geri çekildik gün olduğu en ileri uçlara kadar gittik fakat hiçbir zaman Allah'ın büyüklüğünü ve onun adına sefere çıktığımızı unutmadık berhudar paşa Allah iki cihanda da yüzünü ak etsin sen bizleri sevindirdin Allah da seni sevindirsin Allah size uzun ömürler versin sultanım. Osman Paşa. Hele şu meşaleler zaferini anlat. Nasıl oldu? Nasıl gitti? Padişah, İmam Kulhan komutasındaki elli bin kişilik zafifi ordusuyla... ...Beştepe civarında karşılaştık. Savaş 11 Mayıs 1583 günü başladı. Ordunun merkezinde bizzat ben savaşı yönetiyordum. Sağ tarafta Sivas Beylerbeyi Haydarpaşa, sol tarafta ise Kefe Beylerbeyi Caferpaşa bulunuyordu. Savaş, Sabah Şafak'la birlikte başladı. Akşam olduğunda ordular savaşa devam ediyordu. Baktım ki meşaleler yakılmaya başlandı. İlk önce bizim askerimiz yaktı meşaleleri. Bu İran meselesi sizin... Bizim olduğu kadar askerimizin de cana tak etmişti. Demek meşaleleri bizim askerimiz yaktı önce. Evet sultanım. Savaş gece boyunca devam etti. İkinci gün sabah olduğunda askerlerimiz hala vuruşuyordu. Savaşı idare etmek gittikçe güçleşiyordu. Fakat askerimizin morali yerindeydi. Orada daha günlerce vuruşabilirdi. Sonunda üçüncü gün Sefevi ordusu ağırlıklarını bırakarak kaçmaya başladı. ...ve tarihimize bir zafer daha altın harflerle yazıldı. Evet maşallah. Osman Paşa... ...bu sorguç ve elmaslı hançer bana... ...babam Selim Han'ın yadigarıdır. Bunları sana hediye ediyorum. Var git şimdi istirahat et. Sonra yine birlikte oluruz. Allah ömrünüzü uzun, devletinizi daim etsin sultanım. Sonra Özdemiroğlu Osman Paşa sadrazamlığa getirildi. Osman Paşa sadrazam olduktan sonra doğu meselesini aldık verdi. Önce Kırım meselesi halledilerek hanlığa alp giray getirildi. Zaman geçtikçe Safefi'lerin Türkmen boylarından yeni kuvvetler teşkil edip ardı ardına taarruzlara girişmeleri işleri hayli karıştırmıştı. Bunun üzerine Özdemiroğlu Osman Paşa ileri bir yürüyüşe Tebriz'e girerek 27 Eylül 1585'te Uzun Hasan Camii'nde İslam halifesi Sultan 3. Murat Han adına hutbe okutup cuma namazı kıldırdı. Osman Paşa bu sefer sırasında ölümcül bir hastalıkla yatağa düştü. Ekim ayı sonunda Acı Su adı verilen yerde vefat etti. Bu büyük kahramanın tabutu Eski Türk geleneğine göre Karakaytas adındaki savaş atına yüklenerek Van'a götürüldü. Orada cenaze namazı kılındıktan sonra Diyarbakır'a gönderilen cenaze Kurşunlu Camii yanındaki türbeye kondu. 93 yılında Avusturya'ya savaş açıldı. Fakat bu savaş sonuçlanamadı. 1595 ise Sultan 3. Murat vefat etti. Onun zamanında imparatorluk en geniş sınırlarına ulaşmıştı. Devlet bir taraftan Azerbaycan ve Kafkasya'nın da katılmasıyla Hazar Denizi'ne dayanmış, Hazar'da bir Osmanlı donanması kurulmuş. Bir yandan Lehistan Krallığı ve Fas Sultanlığı Osmanlı himayesine girmişti ve bu yıl içinde Sultan 3. Murat vefat etmiş yerine 3. Mehmet padişah olmuştu. İstanbul'um ben. Yıl 1595'e eriştiğinde Sultan 3. Mehmed'i tanıdım. Zorlu günler yaşanıyordu imparatorlukta. İhtişamın en büyüğünü Osmanlı ile yaşadım ben. Ama zayıflamaya giden günlerin geldiğini hissediyordum. İhtişam baş döndürüyor, devlet din ve milletten uzaklaştırıyordu devleti yönetenleri. Bunları için için hissediyordum. Ama henüz yaşanmadı. İşte 3. Mehmet'in saltanat sürmeye başladığı günlerdi bu günler. Ağlar, paşalar, beyler, vezirler başkente hiç de sevinçli haberler gelmez oldu. Dedemizden yadigâr, Estergon kalası nasıl düşer? Kim verecek bunun hesabını? Söyleyin, kim verecek? Sultan, kala verilir de alınırdı. Bir büyük sefere çıkar, Estergon'u geri alır Hocam bunu ben de bilirim. Lakin derdim o değildir. Biz Osmanlıyız. Namımız ve şanımız bütün dünyayı tuttu. Allah ve din uğruna gazalarla Müslümanların birliğini sağladığı atalarım, dedelerim. Bizim bu birliği, bu dirliği yıkmaya hakkımız yoktur. Din, devlet, millet, dahası Allah bizden hesap sorar. Bunu bilmez mi bu paşalar? Biliriz sultanım, biliriz ki Allah bizden hesap sorar. Resinan paşa bilirsin de, elim küffarına binlerce akıncıyı köprü başında kırdırırsın. Bu nasıl bilmektir? Sultanım, akıncılar esirleri kırıp geçirecek diye. Bre paşa bu nasıl sözdür? Hem esirleri kırdırmayacaksın hem de askerini düşman elinde bırakmayacaksın. Enderun'da öğretilmez mi bunlar paşa? Hiç mi savaş meydanı görmediniz? Devlette paşa sen bunları bilmen gerekmez mi? Hiddetlenmeyin sultanım. Gaza meydanlarında yüz binlerce Türk askeri şehadet erdi. Hocam size saygım sonsuzdur. Siz ki Şeyhülüslem Hoca Saadettin Efendi olarak bütün İslam alemine ün salmış bir bilgin kişisiniz. Söylediğinize itibar ederim. Fakat bu işte bir ihmal sezinlerim. Hata insanlar içindir sultanım. Geçmişi sorgulayalım. Fakat geleceğe faydası olsun mu sorgulamanın. Şimdi düşünülecek ve konuşulacak konu Avusturya kafirinin önünün nasıl alınacağıdır. Sinan Paşa da bu konuda bize yardımcı olacak paçalardan biridir. Rumeli'ni iyi bilir paşa. Doğru dersin hocam. Öyleyse bu meselenin hal yollarını konuşalım. Bu meselenin hal yolu sefer-i humayundur. Evet. Seferi humayun gerekir. Hemen sefer hazırlıklarına başlansın derim ben padişah olarak. Evet. Hemen sefer hazırlıkları başlasın. Fakat size söylemek istediğim bir konu var Sultanım. Buyurun hocam. Sizi dinlerim. Bu sözlerin bütün divanadır aslında hünkârım. Fakat önce size Seferi Hümayun açıldığında ordunun başında sizin bulunmanız gerekir. E, paşalar ne güne durur hocam? Hünkar, siz bu sözleri söylerseniz devletin başında alıcı kuşlar dolaşmaya başlar. Bir padişah her zaman ordusunun başında bulunmalıdır ki asker şevkle kılıç sallasın. Yoksa, yoksa... Evet hocam, yoksa... Yoksa başkente daha birçok kalanın düştüğü haberi gelir. Bunun çaresi hünkârın kumandan olarak ordusunun başında bulunmasıdır. Hocam sizin takdirinize sözümüz yoktur. Biz de geçeriz ordumuzun başına. Bu bizim takdirimiz değildir hünkârım. Bu takdir Hazreti Peygamber Efendimizin sünneti Allahü Teala'nın emridir. Büyük dedeniz Kanuni Sultan Süleyman o ki cihana muhteşem namını salmasına rağmen sefer yollarında at sırtında vefat etti. Haklısınız hocam. Biz kimiz ki o koca Cihangir'in yanında Buna da hakkınız yok sultanım Siz de bir cevhersiniz Burada esas olan Geçmişini bilerek geleceğe adım atmaktır Nesiller ecdadını bildikçe yükselmeye muktedir olurlar Öyleyse hocam öyleyse Biz de gelecek nesillere Yol gösterecek işler yapalım ve düşelim sefer yollarına Şimdi deriz ki Tez sefer hazırlıklarına başlansın Üçüncü Mehmet ordusuyla birlikte Eğri önüne vardığında tarih 24 Eylül 1596'ıydı. Ekim ayının dördüncü günü Eğri kalası fethedildi. Buradan ileri bir yürüyüşle Haçova önlerine kadar gelindi. Türk ordusunu zorlu bir savaş bekliyordu. Sultanım, karşımızda çok güçlü bir Haçlı ordusu var. Tedbirimiz ne olur? Haçlı ordusunun Avusturya, Alman, Erdel, İspanyol, Papalık, Fransız, Çek ve Leh askerlerinin olduğunu biliriz. Böyle bir ordunun dağıtılması kolay olur. Onlarınki toplama asker, bizimki ise düzenli ordudur. Hünkarım, düşmanın küçüğü büyüğü olmaz. Düşman hiçbir zaman hakir görünmez. Böyle düşünülürse... Sonu hayır olmaz bu işe. Hocam size her zaman hak verdim. Fakat askere cesaret gerektir. Öyleyse atanız Yavuz Selim Hanı hatırlayın. Sultan Süleyman'ı hatırlayın. Ve kılıcınızı kuşanıp savaş meydanına çıkın. Askere cesaret böyle verilir. Çok ağır konuşursunuz hocam. Hünkarım ben doğru olanı söylerim. Eğri önlerinden fetihten sonra İstanbul'a dönmek istediniz. O isteğinize de karşı çıktığımızda bize kırılmıştınız. Siz şimdi bu ordunun başında olmasaydınız, bu askerin maneviyatı nice olurdu? Büyük zaferler büyük bedel ister. Öyleyse biz de kılıcımızı kuşanalım ve gaza meydanına çıkalım. Doğru olan budur sultanım. Allah sizden razı olur. Aleme İslam'ın yüzü ağarır. Gazanız mübarek olsun. Hadi paşalar, gazamız mübarek olsun. Gazamız mübarek olsun. Gazamız mübarek olsun. Gazamız mübarek olsun. Ordunun Haçova'da tutuştuğu savaşta Türk ordusunun uç beyliğini Kırım Hanı Fetigiray'ın süvarileriyle Sinan Paşa'nın çarhacıları oluşturuyordu. Sağ kanatta Anadolu Beylerbeyi Mehmet Paşa, sol kanatta Rumeli Beylerbeyi Hasan Paşa vardı. Savaş çok zor oldu. Türk ordusu bir ara bozulur gibi oldu. Fakat Hoca Selçetin Efendi'nin gayretiyle. ...bu bozgunun önüne geçildi. 26 Ekim 1596 tarihi... ...büyük bir Türk zaferine şahit oluyordu. Düşman askeri bozulmuş... ...bütün ağırlıklarını bırakarak... ...savaş meydanından kaçmıştı. Zaferden sonra İbrahim Paşa'nın yerine... ...Sinan Paşa Vezir-i Azam oldu. Sinan Paşa, ordu içinde hemen yoklama yapıp, o sırada orada bulunmayanları kaçak ilan etti ve bütün vilayetlere emirnameler gönderip, kaçakların bulundukları yerde derhal idam edilmelerini, bütün mallarına el konulmasını istedi. Bu ağır ve katı karar yüzünden Anadolu'da birçok huzursuzluklar başladı. Çünkü pek çoğu birbirini kaçak diye ihbar ediyor ve Birbirini çekemeyenler huzursuzluğun çıkmasına mesele oluyordu. Haklarında idam kararı çıkanların birçoğu daha sonraki Celali isyanlarını başlattılar. Bir taraftan Alman-Avusturya savaşı devam ediyor, diğer taraftan Celali isyanlarıyla uğraşılıyordu. Bu esnada Avrupa'da bazı kalalar fethedildi. Kanuni devrinde fethedilip, Sonra tekrar düşman eline geçen Kanişe bunların en önemlisiydi. Kal'anın muhafızlığına Tiryaki Hasan Paşa bırakıldı. Ordunun çekilmesinden hemen sonra Kanişe haçlı orduları tarafından yeniden kuşatıldı. Bu kuşatmada Tiryaki Hasan Paşa tarihin en büyük destanlarından birini yazdı. buradaki Hasan Paşa'ya söyleyeceklerim var kimsin nesin nereden gelirsin açın bile kapıları açın derim size kim olduğumu ne yapacaksın emir vardır kim olduğunu söylemezsen kapıları açmayız bir açın derim size açın kapıları kimdir o bağıran bir yabancı paşam kıyafeti de Türk değil Frank giyimli biri bıraksanıza kapıları Feriati Hasan Paşa beni bekler. Durmadan bağırır kal kapısında paşam. Tez açın kapıları ve yabancıyı huzura getirin. Günlerdir onun yolunu gözlerim. Kara pencere. Günlerdir gözüm yollardaydı. Paşam askerlerin çok zorlu. Ali mi Allah benim giremediğim kapıdan bütün Avrupa kalksa yürüse giremez. Ben ki Avrupa'da girmediğim saray kalmamış bir adamım. Fakat Kanişe'ye girecek hiçbir yer bulamadım. Ve nöbetçileri ikna etmeye çalışırken siz geldiniz. Kara Pencim, son haberleri söyle bize. Senin maceralarını bütün Serhat bilir zaten. Paşam, haberler iyi değil. Avusturya aşıdaki Ferdinand emrindeki 80 bin kişilik bir orduyla ile Kanişe'ye doğru ilerliyor. Yanlarında ağır topları da. Bu iyi haber değildir Kara Pencim. Ne dersin? Düşüncen nedir? Paşam düşman bütün yolları tuttu. Sadrazam İbrahim Paşa'ya durumu mutlaka bildirmek gerekir. Tedbir olarak ben de bunu düşünürüm. Yalnız bu işi bir tek sen yapabilirsin. Ben hazırım paşam. Sen hazırsın fakat ben hazır değilim. Sen gidince düşman hakkında bilgiyi kim toplayacak? Paşam siz onu düşünmeyin. Ben kuş olur uçar Sadrazam İbrahim Paşa'yı bulurum. Sonra bilgi toplayarak geriye dönürüm. Bunu başarabilir misin Karapence? Evet Allah Paşam. Son Badireyi Haçova'da atlattık. Avrupa'da sarayına girmedik, haber toplamadık, kral bırakmadık. Düz ova'da bizi kimse tutamaz. Göreyim seni Karapence. Umutumuz seninle birlikte gider. Bunu unutmayasın. Paşam hemen yola çıkmak isterim. Gezenin karanlığından yararlanıp düşman ordusunu geçeyim. Yolun açık olsun Karapence. Allah'a emanet ol. Bütün hazırlıklar tamamlandı mı? Tamamdır paşam. Kalayı kanımızın son damlasına kadar savunacağız. Bütün asker böyle düşünür paşam. Kala düşerse Sultan Murat'ın yüzüne bakacak yüzümüz kalmaz. Alemi İslam'ın yüreğine de ateş düşürmeye hakkımız yok. Biliriz paşam. Şimdi bütün askere talimat bir kez daha duyurulsun. Öncü kuvvetlerine kesinlikle top atışı yapılmayacak. Top atışı düşman ordusu Kal'a geldiğinde başlayacak. Ardındansa vuruş harekatı başlayacak. Benim atım da hazırlansın. Emredersiniz paşam. Kanişe kalası... Tiryaki Hasan Paşa'nın mükemmel denebilecek savaş taktikleriyle savunuldu. Sonunda ise 80 bin kişilik düşman ordusu bütün ağırlıklarını bırakarak kaçmak zorunda kaldı. Tiryaki Hasan Paşa Ayşribi'nin otağına girdiğinde sevincinden ağlıyordu. Bu zafer haberi tez zamanda Sultan 3. Murat'a ulaştı. Fakat bu habere Sultan çok sevinmedi, sevinemedi. Çünkü İran cephesinden yenilgi haberleri geliyordu. Şah Abbas Tebriz ve Erivan'ı Türklerden geri almıştı. Sultan 3. Murat 38 yaşında Padişahlığının 9. yılında 1603'te vefat etti. İstanbul'dan muhteşem günler yaşadım. Doğudan, Batıdan, Kuzeyden. Güneyden gelen zafer haberleriyle günlerce çınlardı kulaklarım. Gün geçmezdi ki bir kalanın fetih haberi gelmesin. Fakat imparatorluk çözülüyordu artık. Bunu hissediyordum. Önüne geçilemez bir çözülüştü bu. Tarihin bilinen hükmü bir kez daha işliyordu. Bir devlet doğar, büyür, çözülür ve çöker. Osmanlı daha yeni çözülüyordu. İşte Sultan 1. Ahmet babası 3. Murat'ın yerine 1603 yılının Aralık ayında tahta geçtiğinde devletin içteki ve dıştaki gaileleri son derece artmıştı. Ya Rabbi alemin, bana güç ver, kuvvet ver. Ben ki 14 yaşında bir çocuğum ve dünyanın en ağır yükünü omuzlarımda taşımaya memur edildim. Ben bu yükü nasıl taşırım? Yardımını benden esirgeme ya Rabbi. Haber salın vezirlere, divan toplansın. Em edersiniz sultanım. Paşalar, beyler, ağalar. Daha çocuk denecek yaştayım Bunu bilirim ve hiçbirinize boyumdan büyük söz söylemek istemem. Lakin tecrübenizden istifade etmek gerektiğini bilirim. Hepiniz bu devlete hizmet için yıllarını hatta ömrünü vermiş insanlarsınız. Başkente saraya her gün bozgun haberleri gelir. Sebebi nedir bunun? Evet. Sebep bir tane değildir sultanım. Öyleyse anlat Sinan Paşa. Sultanım, devletimiz kurulduğu günden bu yana büyüdü ve gelişti. Bir ulu çınar oldu ki gölgesi cihanın üç kıtasını kapladı. Devletimizin büyümesiyle birlikte düşmanlarımız da çoğaldı. Dışarıdakiler ayrı, içeridekiler ayrı. Aslında düşmanın hepsi dışarıdadır. İçerdekiler dışarının kışkırtmasıdır. Bunun önüne nasıl geçilir Lala Mehmet Paşa'm? Bu duruma nasıl bir çare bulunur? Sultanım, bu durumun önüne geçmek için seferden başka çaremiz yok. Yalnız sefer içeride ve dışarıda yapılmalı. Önce içerideki elebaşılar tepelenmeli Ben de katılırım Lala Mehmet Paşa'nın sözlerine. Başka çaremiz yoktur. Öyleyse hiç vakit kaybedilmemeli. Doğuda İranlılar Erivan'ı, batıda Avusturyalılar Peşte'yi işgal ettiler. Her iki yerde önemlidir bizim için. Ayrıca içerideki Celali belasının da kökü kurutulmalı. Bu sözlerinizi emir kabul ederiz Sultanım. Evet Paşa, emirdir. Sinan Paşa, Doğu Cephesi, siz de Batı Cephesi serdarı olarak hazırlıklarınızı tamamlayın ve tez sefer başlasın. Evet. Emredersiniz. Zafer haberlerinizi beklerim paşalar. Alemi İslam'ın yüzünü kara çıkarmayasınız. Gazanız mübarek olsun. Şark tarafında Sinan Paşa başarı gösteremedi. Ormiye Gölü civarında Osmanlı ordusu, özellikle orduya katılan eski Celali isyancılarının düzensiz hareketleri yüzünden bozuldu. Sinan Paşa oradan Van'a geçtikten sonra kederinden öldü. Vezir-i Azam ve Batı cephesi serdarı Lala Mehmet Paşa, Macaristan tarafında işleri düzelttikten sonra, padişahın emri üzerine Erdelli Asilzade Boçkaya, merasimle taş giydirdi ve onu Erdel Prensi ve Yukarı Macar Kralı ilan etti. Sonra İstanbul'a dönen Paşa, 1606 yılında öldü. 1606 yılında Avusturyalılarla Zitvatoruk Barış Antlaşması yapıldı ve böylece 11 yıl süren büyük Avusturya Savaşı bitmiş oldu. Türkler bu antlaşmada ilk olarak taviz verdiler. Osmanlı Sultanı Avusturya Alman İmparatorunu protokolde kendi dengi sayacak, Avusturyalıların her sene vermekte oldukları haraçsa ...bir defalık savaş tazminatı halinde alınacak... ...bir daha alınmayacaktı. Allah'ım... ...ya Rabbi... ...önüne geçilemez bir düşüş mü bu? Devlet kartalımızın kanatları artık yoruldu mu yoksa? Dışarıya karşı her geçen gün biraz daha zayıf düşüyor... İçerideki isyanların önüne geçemiyoruz Ya Rabbi Doğru yolu göster Veliler himmetini bizden esirgeme Vezirler Paşalar, beyler Bu nasıl bir durumdur ki Elimiz kolumuz bağlanmış gibi dururuz Bu durumun önünü alamazsak Gelecek nesiller bizden hesap sorar Sözlerinize bizler de katılırız Sultanım bu durumun önüne geçilmeli. Yoksa devletin önlenemeyen çöküşü başlar. Sebebi de bizler oluruz. Tedbirimiz ne ola paşa? Sultanım tedbirimiz öncelikle içteki celali isyanlarının önünün alınmasıdır. Bunun için ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Kuyucu Murat Paşa, düşüncenize katılırım. Fakat bunun bir bedeli vardır. Bu bedelde dıştaki düşmanımızı tanır, savaşımızı barışımızı ona göre tutarız. Ama ya içteki düşman? Nereden tanıyasın? Nereden bilesin? Masum insanların kanının dökülmesine sebep oluruz diye korkarım paşa. Aynı korku bende de vardır sultanım ama tek çare budur. Kesin bir şekilde bütün celali isyancılarının imha edilmesi gerekir. Devlete isyan edenin cezası bellidir. Paşa, masum insanları ayırmak gerekir diye düşünürüm. Ben de düşünürüm sultanım fakat bütün suçlular cezaya çarptırılacakları zaman dünyanın en mazlum insanı keserler. Anlaşıldı Murat Paşa. Sen bu meseleyi kökünden kazımak istersin. Öyleyse ferman bizdendir. Celali isyanlarını bastıracak ordunun serdarlığı senindir. Ayağını denk atasın. Masum insanların canına kıyma. Devletlum... Yaşımız 80'e vardı ve bu devlete 65 yıldır hizmet ederiz. Ne zaman, nerede, ne yapılacağını şimdiye kadar öğrenemediysek... ...bundan gayrı öğrenemeyiz. Siz gönlünüzü hoş tutun. Öyleyse gazan mübarek olsun paşa. Allah razı olsun sultanım. Ömrünüz uzun, devletiniz daim olsun. Kuyucu Murat Paşa, 80 yaşına rağmen müthiş bir iradeyle... ...celali isyancılarının peşine düşerek bu meselenin kökünü kazıdı. Bu arada Sultanahmet Camii'nin temelleri atılmıştı... ...ve inşaat son hızıyla devam ediyordu. Bu büyük cami 9 Haziran 1617'de ibadete açıldı. İnşaatta Sultanahmet bizzat ameli olarak çalışmıştı. Osmanlı artık doruğunu yaşıyordu... Fakat inişe geçen bir doruk. 22 Kasım 1617 tarihinde Sultan 1. Ahmet vefat etti. 14. Osmanlı padişahı 14 yaşında tahta çıkmış, 14 yıl hükümdarlık yapmıştı. Veli denebilecek derecede dinine bağlı bir padişahtı. Hz. Muhammed'in ayak izinin resmini, başındaki sarını da taşırdı bunu bir şiirinde şöyle ifade ediyordu ne ola tacın gibi başımda götürsem daim kademi resmini ol hazreti şahı rusulün gülü gülzar nübüvvet o kadem sahibidir Ahmeda, durma yüzün sür kademine ol gülün Osmanlı yayınevi evi sundu. 2. Selim, 3. Murat, 3. Mehmet, birinci Ahmet dedilerim.